Akika kurbanını mı kast ediyor? Bu Kurban Bayramının birinci gününü mü kast ediyor? Başka zamanlardaki mi kast ediyor? Ayette sadece Kurban Kes ifadesi var. Bu Kurban Kes ifadesi net bir şekilde Kurban Bayramı gününde Kurban kesmeyi anlatmıyor.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 onu öğrenmiş olduk. Şimdi biz fıkı Hanefi mezebinin yazdığı kitaplardan okuyoruz ama fıkı demek ümmeti Muhammed'in bilgisi demek. Dolayısıyla bir de Şafii'i var, Maliki var, Hanbeli fıkı var. Onlara da haşa inkar etmek, yok saymak gibi bir edep dışı hareket yapmayız. Ama biz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 Kıraat dediğimiz Fatiha suresinin ve zamm surelerin okunması e, birinci ve ikinci rekatlarda olacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda olsa namazın vacibi terk edilmiş olur. Bu değil gösteriyor? Üçüncü ve dördüncü rekatlarda, dört rekatlıysa namaz, kıraatin hükmünün değişeceğini gösteriyor. Namazın sünnetlerinde onu göreceğiz.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 Çünkü eğer bu namazın farzıysa inkar edeni kafir siddet sayacağız. Vacibi ise günahkar diyeceğiz. Niye böyle yapıyorsun diye ayıp ama kafir demeyeceğiz. Her halükarda tadil erkan tadil erken namazın çok önemli bir vacibidir. Tadil erken rüküyden kalkınca. Secdeye gitmeden beklemek demek, iki secde arasında beklemek demek. Yani daha halkça söyleyecek olursak bunu, rükudan kalkar kalkmaz secdeye yuvarlanmamak, iki secdeyi birbirine yapıştırmamak. Buna tadil erken deniyor. Bunun da bir ölçüsü var şüphesiz. Allahu limen hemideh dediğimiz zaman,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 Derken kalkıyoruz, hamideh, ayakta diyoruz. Ayakta sanki Fatiha'yı okuyormuş gibi dimdik beklerken, Rabbena lekel hamd diyecek kadar beklemek vaciptir. Çünkü oradaki taadili erkandır. Rabbena lekel hamd. Tabi sünnete uyacak olursak bunu biraz daha da uzatıp habban kesiren tayiban mübarekân fih demek lazım orada. Ortalama 5 saniye ile 15 saniye arasında ruku'dan kalkınca beklemek vaciptir. En az 5 saniye diyeyim ben Rabbena velekel hamd'i söyleme süreci olarak. Yani bunu saniyeli anlarız diye söyleyeyim.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 Namaza başladın, ruküye gittin ya, ruküyeden kalktın ya, dimdik bir doğruz şöyle, bir doğru, bekle, ondan sonra secdeye git. Secdeden kalkınca da şöyle bir bekle, öbür secdeye öyle git. Neyi tarif etmiş? Taniri erkanı tarif etmiş. Şimdi buradaki fukahanı dükmine dikkat et.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 tadil erkansız kılınması namazı yok yapacak kadar büyük bir suç. Tekrar ediyoruz. Tadil erken rükudan kalkınca semiallahül menhamide yolda diyoruz. Ayağa kalkınca duruyoruz. Rabbena ve lekel hamd hamdan kesiran tayyiban mübareken fiih deyip Allahu ekber deyip secdeye gidiyoruz. Secdeden Allahu ekber diye kalkıyoruz.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 Birinci oturuşu da namazın vaciplerindendir. Peki, son oturuş nedir? Onu farzlarından saymıştık. Dört rekağıtlının ikinci oturuşu. 2 İki rekağıtlı namazının da birinci oturuşu son oturuş olduğu için o otomatik olarak zaten farzıdır namazın. Dolayısıyla onu terk ettiğin zaman namaz gider. Ama dört rekağıtlı bir namazın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 Birinci oturuşta ve ikinci oturuşta ettehiyatı dediğimiz teşehhüt duası deniyor buna teşehhüt duasını okumak vaciptir. Etehiyatüllahi ve salawatü ve tabiyyat. Selamu alaykum ayyuha Nabi ve rahmetüllahi ve barakat. Selamu alayna ve ala salihin.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 Şimdi burun kelimesi buraya nereden ilave edildi? Zaten secde alın üzerine yapılıyor bir farz. Burnu vacip olarak kuruyor. Dolayısıyla burnunu değdirmeden yere secde yapmış olsa birisi e, ne hatası yapmış olur? Vacip hatası yapmış olur. Bunu unuttuğunu anlasa sevse gerekir bundan dolayı.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 Salli barik okumuyoruz. Salli bariki başlasak, okusak, üçüncü rekat gecikir. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allahu Ekber. Üçüncü rekatı kalkmak lazım. Burada bir gecikme, üçüncü rekatı geciktirme olduğu zaman sev secdesi gerekir. Neden sev secdesi gerekiyor? Çünkü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 yani Allah sözüyle başlamak namazın farzıydı. Bu bildiğimiz tek bir Allahu ekbar diye tek bir şeklinde getirilmesi namazın vaciplerindendir. Namazın sesli ve sessizliğinden bahsetmiştik.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 kopyasını yapmaya çalışacağız. Beceremezsek farzlardan değil daha aşağıdakilerden hiç olmasın. eee olsun. Yani mümkünse farzı can damarı gibi göreceğiz İnşallah. Vesallallahu aleyhi ve sellema ala سيدنا Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. والحمد